Deniz hep o deniz. Nuh'un denizi de buydu. Benimki de bu. Rüzgar altında tatlı bir yağmur var. Canım rüzgar altı. Kim bilir nerelere gidilir oradan. Daha güzel bir dünyaya herhalde. Hurma ağaçlarından da daha görkemli yerlere. Rüzgar altı beyaz balina da o yana gidiyor. Rüzgarın geldiği yana bakalım öyleyse. En iyi şey rüzgar ama en acı şey de o. Hadi hoşçakal. Hoşçakal direkt başı. Bu da ne? Yeşermiş mi? Evet minnacık yosunlar bitmiş tahtanın çatlaklarında. Ahabın başında yeşillik ne gezer? İşte insanın yaşlılığıyla maddenin yaşlılığı arasındaki ayrılık. Evet ya, koca direk, birlikte yaşlanıyoruz seninle ama ikimizin de teknesi sapasağlam yine de değil mi? Benim gemim. Evet, bir bacağın eksik yalnız, işte o kadar. Vallahi şu ölü ağaç benim diri bedenimden üstün bir bakımdan. Ben neyim onun yanında? Ölü ağaçtan yapılmış nice gemiler gördüm ki en canlı özden doğan insanlardan daha çok yaşıyorlar. Ne demişti Fadallah? Önümden gidip kılavuzluk edecekmiş bana. Ama o yok olduktan sonra bir daha görecekmişim onu. Nerede? Sonsuz merdivenlerden denizin dibine insen bile göz mü kalır bende onu görmeye? Gece boyunca uzaklaştım onun battığı yerden. Ya birçokları gibi sen de acı gerçeği bildin. Ama kendin için yalnız. Ahap için söylediklerin doğru çıkmadı. Hoşça kal başı. Balinayı gözden kaçırma ben yokken. Yarın konuşuruz seninle. Hayır yarın değil bu gece. Beyaz balina kafasından kuyruğundan bağlanmış yatarken şurada aşağıda. Ahap aşağı indirilmesini emretti. Hala dört bir yanına bakarak mavi havaları yara yara güverteye vardı. Vakti gelince sandallar denize indirildi. Ahap sandalın kıçında tam denize inecekken palanga'nın iplerinden birini tutan ikinci kaptana durması için işaret etti. Starbuck dedi buyur kaptan. Ruhumun gemisi üçüncü kez çıkıyor bu yola. Starbuck evet kaptan. ''Kendin istedin bunu. Kimi gemiler limandan ayrılır, bir daha geri dönmezler Starbuck. Doğru kaptan, acı ama doğru. Kimi insanlar sular çekilirken ölür, kimi sular kabarırken. Şimdi ben kocaman bir dalganın köpüklü doruğu gibiyim Starbuck. Yaşlı bir adamım ben. Gel, sık elimi dostum.'' El sıkıştılar, göz göze geldiler, Starbuck'ın gözleri doldu. ''Ah kaptanım, kaptanım, soylu yürekli kaptanım, gitme, gitme.'' Korkan biri değil senin şu karşında ağlayan adam. Kan ağlıyorum seni durdurmak için. Denize dedi Ahab. İkinci kaptanın kolunu iterek, gemiciler hazır olun. Bir an sonra sandal geminin arkasından dolanmak üzereydi. O sırada kamaranın lombozlarından bir ses yükseldi. Köpek balıkları, köpek balıkları! Ah kaptanım, efendim benim, dön geri! Ama Ahab hiçbir şey duymadı çünkü o sırada kendi bağırışları bu sesi bastırıyor, sandalı uçar gibi gidiyordu. O sesin söylediği doğruydu. Sandal gemiden ayrılır ayrılmaz bir sürü köpek balığı denizin karanlık dibinden yükselip ikide bir kürekleri ısırıyorlardı kötü kötü. Sandal köpek balıklarının dişleri arasında ilerliyordu. Bu canavarların kaynaştığı denizlerde balina sandallarının sık sık başına gelir böyle şeyler. Doğu çöllerine yürüyen asker alaylarının üstünde ölüm kokusu salarak umutla uçuşan akbabalar gibi köpek balıklarının da sandallarının peşini bırakmadığı olur ara sıra. ''Beyaz balinaya rastladıktan sonra pekoottakilerin gördüğü ilk köpek balıklarıydı bunlar. Yalnız Ahab'ın sandalına musallat olmuşlardı.'' Belki de bu sandaldakilerin sarı kaplan derili yabanıl adamlar olmasından ve böylelerinin kokusu köpek balıklarına daha hoş gelmesindendi bu. Starbuck küpeşteye yaslanmış, uzaklaşan sandala bakarken mırıldandı kendi kendine. Yüreğin çelikten mi senin? Nasıl dayanıyorsun buna? Aç köpek balıkları sarmış tekneni, ağızlarını açmış gidiyorlar peşinden. Üstelik üçüncü gün bu. Üç gündür durmadan, dinlenmeden kovalıyoruz onu. Bu üç gün bir tek gün oldu sanki. Birinci gün sabahtı, İkinci gün öğle vakti, üçüncü gün akşam. Bitiyor artık bu iş çaresiz. Ne olursa olsun bitsin artık. Ey tanrım ne oldu bana birden? Niçin bir ölü gibi durgunum? Bir şeyler beklediğim halde. Ürpertiler içinde dona kalmış gibiyim. Gelecekte olacak şeyler hayal meyal dolaşıyor gözlerimin önünde. İskeletler gibi. Tüm geçmişimde alacak aranlık içinde. Yok olup gidiyorsun gerilerde. Oğlum senin gözlerini görüyorum yalnız. Maviliği büsbütün artmış gözlerini Yaşamın en garip gizleri çözülür gibi oluyor Ama bulutlar giriyor araya Yolculuğumun sonu mu yaklaştı Sanki gün boyunca yürümüşüm de Ayakta duramıyorum artık Nabzını bir yokla bakalım Atıyor mu hala Kımılda star bak yürü git buradan Bir şeyler yap bir şeyler söyle Hey gözcüler oğlumun el salladığını görüyor musunuz karşı tepede Deliriyor muyum acaba Hey gözcüler Sandalları gözden kaybetmeyin, gözünüzü ayırmayın balinadan. Hey kovun şu şahini. Flamayı gagalıyor, paralıyor. Flamayı kaptığı gibi havalandı. İhtiyar neredesin şimdi? Ah ahap, görüyor musun bu olanları? Titre titre korkudan. Sandallar biraz uzaklaştıktan sonra, gözcülerden birinin kolunu aşağı indirerek verdiği işaretten, ahap balinanın daldığını anladı. Yüze çıkacağı yere yakın olmak için geminin yanından biraz uzaklaştı. Gemiciler büyülenmişçesine sessizdi. Sandalın provasını döven, bir çekiç gibi boyuna döven dalgaların sesi duyuluyordu ancak. Çakın çivilerinizi dalgalar, çakın, çakın dibine dek. Kapaksız bir şeyi çiviliyorsunuz olsa olsa benim ne tabutum olacak ne cenaze arabam. Yalnız kenevir öldürebilir beni. Birden sular halka halka kabarmaya başladı çevrelerinde. Sonra yükselip yarılarak hızla yüze çıkan bir buzdağının yamaçlarından akar gibi aktılar. Denizin altından boğuk gök gürültüleri, uğultular geldi sanki. Ve solukları kesilen gemicilerin gözleri önünde, halatlar, zıpkınlar, kargılarla sarmaş dolaş, koskoca bir gövde upuzun fırladı çıktı denizden. İncecik bir sise sarılı gibi, eben kuşağının tüm renklerini taşıyan havada bir an süzüldü. Sonra olanca ağırlığıyla gene gömüldü Engin'e. Otuz ayak yukarılara fırlayan sular gökte fıskiyeler gibi ışıldadılar bir süre. Sonra kırılıp beyaz bir yağmur gibi döküldüler. Balinanın mermer gövdesinin çevresindeki sular kaymaklı taze süte döndü. Asılın küreklere diye bağırdı hap adamlarına. Sandallar ileri atıldı. Ama dünden beri bedenini kemiren zıpkınların, kargıların kudurttuğu mobidik, gökyüzünden kovulmuş tüm meleklerin hıncıyla yüklü gibiydi. Geniş beyaz alnına sıra sıra dizilen demir gibi veterler, saydam teninin altında kasılmıştı. Kuyruğunu savurarak üstlerine saldırdı. Yine darmadağın etti onları. İki yardımcı kaptan teknesindeki zıpkınlarla kargıları dört bir yana saçıp puruva başlarını parçaladı. Ama Ahab'ın sandalı neredeyse sapa sağlam kalmıştı. Degu ile Kueku sandalların su alan yerlerini tıkadılar. O sırada uzaklaşan balinanın gövdesinin bir yanı olduğu gibi gözükünce bir çığlıktır koptu. Dün atılan zıpkınların karma karışık ipleri Fadallah'ın delik deşik ölüsünü canavarın sırtına sıkı sıkı bağlamıştı. Parsinin kara elbisesi paramparçaydı. Yuvalarından fırlamış gözleri, koca ahaba dikiliydi sanki. Zıpkın düşüverdi ahabın elinden. ''Gösterdin marifetini, gösterdin marifetini'' dedi, soluk soluğa. ''Evet, Fadallah, bir daha gördüm seni işte. Evet, önden gidiyorsun.'' ''Dediğin cenaze arabası da buymuş demek. Ama söylediklerinin hepsi doğru çıksın bakalım. İkinci cenaze arabası nerede?'' ''Siz, yardımcı kaptanlar, dönün gemiye. Sizin sandallarınız işe yaramaz. Onları vaktinde onarabilirseniz gelirsiniz yine.'' Gelmezseniz ahap tek başına da ölebilir. Siz oturun yerinize benim gemicilerim. Sandaldan ilk atlamaya kalkanı zıpkınlarım hemen. Siz kendiniz değilsiniz artık. Benim kolum bacağımsınız. Ne istersem onu yapacaksınız. Balina nerede daldı mı yine? Ahab sandalın çevresine bakıyordu yalnız. Oysa Moby Dick sırtında taşıdığı ölüyle birlikte kaçarken burada ancak bir an duracakmış gibi rahat rahat yüzüyordu rüzgar altına doğru. Ters yönden gelen ve o sırada duraklayan gemiyi geçmişti neredeyse. En büyük hızını alıp doğru yoluna gitmek ister gibiydi. Ah Ahab diye bağırdı Starbak. Bugün bile üçüncü gün bile iş işten geçmedi daha. ''Bırak artık, görüyorsun işte, mobidik düşmüyor senin peşine, sen onun peşine düşüyorsun çılgınca.'' Ahab'ın tek başına kalan sandalı, artan rüzgarda yelkenini de açmış, ilerliyordu çala kürek. Ahap geminin yanından küpeşteden eğilen Starbuck'ın yüzünü görebilecek kadar yakın geçerken ikinci kaptana seslendi. Gemiyi döndürüp fazla sokulmadan ardından gelmesini buyurdu. Yukarıya bakınca Taştego, Kuekuek -Kuek ve Dago'nun hızla direkt başlarına çıktıklarını gördü. Ötekiler biraz önce geminin bordasına çekilen iki delik sandalda çalışıp duruyorlardı. Lumbarların önünden hızla kayıp geçerken Stapla Flask'i de gördü bir aralık. Onlar da güvertede yığın yığın yeni zıpkınlarla kargılar arasında uğraşıyorlardı. Ahab tüm bunları gördü ve delinen sandallardan gelen çekiç seslerini duyunca bambaşka çekiçlerin kendi yüreğine çiviler sapladığını sandı. Ama toparlandı hemen. Direkteki bayrağın yok olduğunu görerek oraya tırmanmış olan Taştegu'ya seslendi. Yeni bir bayrak getirip direğin tepesine çivilemesini söyledi. Beyaz balina üç gündür dolu dizgin gitmekten mi yorulmuştu, sırtındaki karma karışık ipler mi hızını kesiyordu, yoksa gizli bir kötülük mü kuruyordu bilmem. Her nedense daha yavaş gidiyordu şimdi. İşte bu yüzden eskisi kadar uzun sürmedi kovalama. Sandal çabucak yaklaştı balinaya. Bu arada acımasız köpek balıkları Ahab'ın peşini bırakmamışlar, hiç aman vermeden sandalı kovalamışlardı. Kürekleri ısırdıkça ısırmış, öyle didik didik çentik çentik etmişlerdi ki suya her dalışlarında küçük parçalar kopuyordu küreklerden. Aldırmayın şunlara, bu dişler küreklerinizin hızını arttırır olsa olsa. Asılın, bu canavarların çene kemikleri kaypak sulardan daha iyi bir dayanaktır küreklere. Ama kaptan, her ısırışlarında kürekler biraz daha kısalıyor. O kadarı da yeter bize, asılın, asılın. Kim bilir niçin geliyorlar ardımızdan, balinayı mı yoksa ahabı mı yemek için?» Neyse siz kürek çekmeye bakın hadi çabuk yaklaşıyoruz ona dümeni al dümeni ben öne geçiyorum. Ahap bunu söylerken iki gemicinin yardımıyla uçar gibi giden sandalın başına geçti. Sonunda sandal biraz kayıp beyaz balinanın bir yamacına sokulunca deniz ejderi hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Ahap birden bir dağın sisleri arasında buldu kendini. Püskürtü balinanın monadon kutağını andıran kamburunun çevresine serpiliyordu. Artık balinaya iyice sokulan ahap bedenli bir yay gibi gerip kollarını kaldırdı, amansız zıpkınını ondan daha da amansız lanetiyle birlikte sapladı can düşmanına. Çelik de lanet de bir bataklığa gömülürcesine sapına dek gömüldü mobidikin bölüne.